Yetimi, Yetimi ve, ve, malını ve malını telef etmekten, etmekten sakınalım. Alın. Bir toplumda şefkat, merhamet ve akrabalık bağı kesilirse, kalplerde hırs ve haset yani menfaat düşkünlüğü alevlenirse, katil ve cinayetleri işlettiği gibi yetimlerin, zayıfların mallarını gasp etmeye, çalmaya da sevk eder. Ayeti kerimede, Vyesaılunek,anıyetama, kıl Bir de sana yetimlerin malından soruyorlar. De ki, onların malını kormak ve durumlarını düzeltmek sizin için onları bırakıp işlerine karışmamaktan daha hayırlıdır. Eğer onların can ve mallarını koruyarak kendileriyle bir arada yaşarsanız, yemek, içmek ve oturmak gibi işlerde onlarla beraber olursanız unutmayın ki onlar kardeşlerinizdir. Allah onları tehlikeden koruyup mallarını çoğaltanlarla mal ve durumlarını perişan edenleri bilir. Eğer Allah Teala dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı da, ...yetimlerle bir arada yaşamak kolaylığını ihsan buyurmazdı. Allah şüphesiz ki bütün emirlerinde galip ve yaptıklarında hüküm hikmet sahibidir. El-Bakara suresi ayet 220. Binaenaleyh yetimin velisi yetimlere iyi muamele yapmalı, babasız olduklarını hissettirmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Şahadet ve orta parmağını birbirine yaklaştırıp işaret ederek, Ben ve yetimi geçindiren kimse cennette böyleyiz buyurmuştur. Şüphesiz yetimi geçindiren velisinin, Onun terbiyesinde kusur ederek malını telef etmekle, Onu ifsat mı ettiğini, Yoksa onun canını koruyup, Mallarını çoğaltmaya mı çalıştığını Allah fevkalade bilir. Yetim olduklarını bildikleri halde, onlara iyi muamele etmeyen yetimlerin yakınları Allah'ın murakabesi altında olduklarını unutmasınlar. Allah Teala. <gülüyor> Erginlik çağına erişinceye kadar sadece Can ve mallarını korumak için yanaşmaktan başka asla hiçbir surette yetimlerin eşittir zayıfların mallarına yaklaşmayın. El İsra suresi ayet 34 buyurdu.